Temmuz sayısında e, çıkan sizin yazınız üzerine bir sohbet yapalım diye düşünüyorum. E, bu yazınızın başlığı kimse küçük değil. E, evet kimse küçük değil başlıklı yazıda e, ümmet içerisinde her ferdin e, yani kendi çapında bir e, ağırlığı olduğunu. Yani herhangi bir Konumdan başlayarak Bir anne baba evlat Oradan başlayarak Diyelim ki e, Siyasi önderliğe Varıncaya kadar e, Ümmetin içerisinde e, Her birinin bir ağırlığı olduğunu Ve bu ağırlığın hiçbir biçimde Küçük görülemeyeceğini ifade ediyorsunuz Özet olarak e, Onu e, algılıyoruz e, ve e, sorumlulukların da e, işgal edilen yer ölçüsünde büyük veya daha sınırlı olabileceğini ifade ediyorsunuz. E, bu önemli bir şey diye düşündüm hocam yani bunun idrakinde olmak yani diyelim ki bir genç olarak Ümmet içerisinde Varlığımızın anlamını kavramak Orada o varlığın Pozitif veya negatif Taşıyacağı anlamın idrakinde olmak yani Bir anne olarak Bir baba olarak Bir iş adamı olarak Bir devlet Öğretmen, öğretmen olarak Devlet ricali olarak Yani herhangi bir kademede Devlet ricali olarak yani onun İslam'ın dışında bir konum olmayacağını, İslam'ın tayin edeceği bir konum olacağını ifade ediyorsunuz. Bunun anlaşılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Örnekler de veriyorsunuz. Ben böyle bir genel yazının çerçevesini verdikten sonra sözü size bırakayım. Yani neden bu böyledir ve hakikaten ümmet için bir anlam taşıyorsa yapıp ettiklerimiz diyelim ümmetin 50 yıl sonraki hayatı için varlığı için dünyadaki ağırlığı için bir anlam taşıyorsa bugün nasıl hareket etmek lazım sanıyorum buna da bir ufuk açmış oluyoruz değil mi buradan evet. ufuk evet. açmış oluyoruz. Evet şöyle bir genel çerçeve sunmuş oldum Buyurunuz hocam. Bismillahirrahmanirrahim Hep müsbet değerler üzerinden <gülüyor> değerlendiriyoruz Mesela işte filan sahabinin dine hizmeti Ömer bin Hattab radıyallahu hizmeti filan diyoruz Evet Bunu bir miktar bir kenara koyalım da Hocam İslam'ın 1400 küsür senelik tarihinde Ebu Cehil'i en baştan çıkarsak Bugünkü İslam böyle mi olurdu diye bir soru sorabiliriz Ebu Cehil Hımm yani kö en kötü örnek. En kötü örnek Ebu Leheb. Evet. Yani Ebu Leheb'i, Ebu Cehil'i bile çıkarsanız sarsılıyor her şey. Neden sarsılıyor? Neden sarsılıyor? Oraya geleceğiz. Yani değil Ömer'i, Ebu Bekir'i, radıyallahu anhum'a çıkarınca sarsılıyor her şey. Çünkü bu düzen, yaşadığımız bu düzen, Ebu Cehil'iyle, Ebu ile ve bütün güzel örnekleriyle bu yaşadığımız düzen, ve bugüne kadar gelen, bundan sonraya da gidecek olan düzen yüzde yüz Allah tarafından planlanmıştır. Bir bebeğin doğumundan, Selahaddin'in Kudüs'ü fethetmesine kadar, Mehdi Aleyhisselam'ın inşallah zuhuruna kadar, hangi çakıl taşı, hangi insanın tırnağı allah Teala'nın planında değildi? Yani allah Teala'nın ezeli planında yok da sonraki olaylar üzerine gelişmiş tek bir çakıl taşı olabilir mi bu dünyada? Bunun için değil müsbet, hoş, sempatik örneklerimiz. Ebu Leheb'i bile kaldıramazsınız. Ebu Leheb'in de doldurduğu büyük bir yer var. Karşı tezi doldurduğu için Ebu Bekir radıyallahu anh zaten değerli hale geldi. Yani şey var hani Necip Fazıl'ın ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın. ...gündüz geceye muhtaç... ...bana da sen lazımsın... ...yani bu düşmanın... E, ...müsbetin hızını... ...değil mi aşkını... ...ortaya çıkarması açısından... ...bu yazıyı o müsradan etkilenerek... Yazdım mi? Ha, bak mi? <gülüyor> yani evet. Allah rahmet etsin ben... ...çok iğneci fazılcı değilim... Yani evet. ...edebiyat <gülüyor> gücüm yok o kadar ama... Bütün şiirleri bende bir makale, bir konferans konusu olmuştur. Hı, yani etkileniyorum. Evet. Güzel. Sanki hususu yüreğime hitap ediyor. Yani benim için evet. bunu bir yazdığı mesajla gönderdi gibi geliyor Allah rahmet eylesin. Kim öyle alırsa onun içindir. Zaten. Mesela Mehmet Akif okuyunca ona bütüncül şeyler çıkarıyorum. Evet. Yani böyle bir destan gibi oluyor bana ama Necip Fazıl'ın bir misrası vuruyor beni. Biraz yani daha bizim zamanımıza çok... yakın. Bir, bir de Mehmet Akif Ersoy'da biraz daha böyle geçmişin muhasebesi, mevcudun acıları var. Ama mesela bu Mısra'da olduğu gibi geleceğe mesaj daha yüklü duruyor. Evet. Ya da ben öyle anlıyorum. bu yani evet, evet. neticede edebiyat ve şiir. Şimdi e, biz şuna iman ediyoruz. Bu kainatta her şey Allah-u Teala'nın planlamasıyladır, yaratmasıyladır. Onlar tecelli ediyor. Ebu Leheb bile Kur'an'da sure ismi olacak şekilde hakkında ayet inecek şekilde e, kötülüğün örneği olmuş birisi bile bir yer dolduruyor. Onu kaldıramaz. Evet. Kaldırdığın zaman nübüvvet hayatı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir boşlukta kalır. Çark işlemez. Ebu Cehil de öyle. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesini kaldırdığın zaman nasıl Efendimiz dünyaya yani bir gelmiyor? bir şey de şöyle bir şey mesela, Yani adeta iyilikle savaşa savaşa e, büyüyor, değil mi? Yere ediniyor, zemin Aynen. ediniyor, insana ulaşıyor. Yani o, o şiire yeniden, yani düşman iyiliğin hızını besleyen bir o şey. O bize var. göre düşman, evet. varlığın içinde bir parça. O. Evet. Biz ona düşmanımız diyoruz. O da bize düşmanımız diyor zaten. Evet. Gündüz geceyi gece gündüzü kovalıyor. Ama ikisinden hayat oluşuyor. Evet. Bu çok önemli. Evet. Yani kader planını ifade etmiş oluyorsunuz. Ya önce bir zemini hatırlayalım hı hı. ki sonra niye kimse küçük değil. Herkes evet. kendi çapında büyüktür diyelim. Bir otomobil örneği. Ben hocam. de buradan ya Ebu Cehil büyüktür gibi bir şey çıkarmayın diye <gülüyor> çapında büyük hocam. Evet. çapında büyük düşman olarak evet yerde İslam tarihinin diyor. değil mi ana zemininde önemli bir kesit. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu adam keşke Müslüman ol benim adamım olsa diye düşünmüş. Evet. ağırlığı var. Evet. Ama o ağırlık bize göre negatif. Negatif evet. Biz onun varlığından rahatsızız. Evet. Ama rahatsızlığımıza rağmen bizim iyilerimiz onun kötülüğü yüzünden iyi oldular. Evet. Yani o ortada gece karanlığından dolayı sabahın güneşi özlendi evet. gibi oldu. Bir hocam evimizde elektrik süpürkesi bazen bozuluyor. Evet. Yani böyle artık çalışmıyor. Atalım mıdan önce bir servise gidiyorsun. Çok küçük bir vidacık içinde gevşemiş. Evet. Bir gram iki gram gelmez bir vida. Evet. Teması engelliyor. Onu kapatıyor adam alıyor 25-30 liranı servis paranı veriyor sana. Koca bu uçak motoru gibi gürültü yapan şey küçücük bir vidadan dolayı çöktü diyoruz. Hatta insan üzülüyor parayı verdiğine. Fakat kullanılmaz hale getiriyor onu. Evet. Bir vidayla elektrik süpürgesinin hacmi. Aynı şey araba motoru içinde geçerli. Bir tonluk bir araç kabul evet. edelim. Motorun içinde küçücük bir civata, somun. E, ...gevşediği zaman... ...servise gitmedi mi daha çok... ...hatta kendisi He. gitmiyor da servis çekici çağrılıyor. Doğru. Bizim kendimizden önce... ...doğurduğumuz herhangi bir çocuğun... ...bu ümmetin hayatında... ...bir somun, bir civata... ...olmayacağını iddia edemeyiz. Yani benim çocuğumdan... ...bu ümmete bir parça olmaz diyemeyiz. Kesinlikle Allah... ne olur diye bakmak lazım. İşte mantığımız bizim... ...çocuğumuzu büyük görmek. Evet. O büyük çocuğun babası ve annesi olarak kendimizi büyük görmek. Bu kibirlenme manasında değil. Büyük bir ümmetin. Yani önemli görmek. Yerin Varlığımız boş hmm. değil bize. Değil, evet. Bir boşluk dolduruyoruz. Evet. Şimdi herkes mesela din açısından baktığında filan hoca efendiyi değerli görüyor. Filan alim olmasa din yürümez. O alimin elinden tutan, onun derslerini dinleyen cemaat olmayınca alimliği nereye yansıyacaktı onun? Filanca niye alim? Niye müştehit, niye önder, niye ümmetin ufkunda bir izi var? E çünkü o etrafındaki yüz kişiyle yol almış. O yüz kişi onun ağırlığının yansımaları hep. Biz bizi kendimizi yani böyle çok önemli değil. Ee, olsa da olur, olmasa da olur. Ben ne benim ne işim var ümmette? Düşündüğümüz zaman Allah Teala'nın yaratma planında bazı şeylerin boş işte yedek parça gibi yaratıldığını iddia etmiş oluruz mazallah. Bu bu ümmetin büyüklüğüyle Allah'a iman iddiamızla ters düşüyor. Önce biz bir yuva kurak mesela bu makaleyi yazma nedenim benim bir yuva kuruyoruz. İki çocuğun mürüvvetini gördük filan gibi deniyor. Bu bakış çok yanlış. Yani uzaydaki, galaksideki bir yıldız kümesi neyse bizim için evlilik bizim çapımızda o olmalı. Bir yuva boşanması söz konusu olduğunda Allah'ın arş niye titriyor? Yani yukarıda bir yıldız düştüğü zaman dünyaya, gezegenimize yani çarpınca, Nereye oturmalı mesela? Allah'ın planında oturmalı? bir yere oturuyoruz evet, biz. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla biz evlenirken Allah-u Teala'nın... ...insan yaratma ile ilgili fabrikalarından birini kuruyoruz. Plan Allah'ın planı. Söz Allah'ın sözü olduğu sürece... ...ben cılız, zavallı bir insan da olsam basit değilim o zaman. Evet. Bunun için insan mükerrem zaten. Allah'ın kudreti, uluhiyeti, rububiyeti... ...her şeyden önce insanın üzerinde tecelli ediyor. Bu yüzden kendimize küçük, önemsiz... Bir boşluk doldurmaz türünden bakışımız şeytanın hilesi. Evet. Bizi kendimize imha ettiriyor. Sen işe yaramazsına bizi inandırdıktan sonra en kuvvetli Abdülkadir Ceylani gibi rahmetullah aleyh müessir bir zat bile seni alıp sabah namazına kaldıramaz. Sen kılsan ne olacak diye. Yani kendini inkar etmiş birisini başkası ayağa kaldıramıyor. Evet. Varlığını Neyi, neyi idrak etmek lazım hocam Herhangi ile... bir insan Mesela neyi idrak etmeli Öncelikle e, Kendi varlığı konusunda Bir yani Bir çocuk bir genç bir iş adamı Bir öğretmen bir anne baba Bir devlet ve Öncelikle Neyi idrak etmeli Bir ben yoktum Allah var etti evet. Dolayısıyla benim planım Allah'a ait Evet Niye intihar eden ebedi cehennemde kalıyor? Kendi gelmediği yere yerden kendisi gitmeye kalkıyor. Evet. Getiren Allah kendi kendine kaçıyor. Hayattan kaçma hakkı bile yok insanın. Hastalığa rağmen, sıkıntıya rağmen, borcuna rağmen ne olursa olsun intihar eden niye ebedi cehennemde kalacak diye tehdit ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hep ateşte kalacak buyuruyor. Çünkü bir kere getiren Allah'a karşı kaçma suçu işliyor bu. Yani intihar edip hayata son verme hakkı yok insan. Kendini anlamsızlaştırıyor. Bu bu büyük bir suç. Evet. O kadar büyük bir suç ki kafirin ebedi cehennemde kalacağını biliyoruz. İntihar edene de aynı ceza veriliyor. Evet. İmanla ilgili bir olay bu demek ki. Evet. Ta ki hani açtık bu konu belki yanlış anlaşılır, eksik anlaşılır. Hani cinnet geçirir de o esnada delirir de e, ...depresyondan intihar eder... ...bu hüküm onun için geçerli değil sadece... Evet. ...yani o intihar edenle ilgili... sayı ı şerifler var çok kötü bir durum... ...navzu billah... ...buradan nereye çıkıyorum ama... ...niye intihar edip hayata son verme... E, ...doktora gidip iğne vur bana da öleyim ben deme... ...hakkı yok insanın... ...neden... ...çünkü allah Teala on sene feşli de olsan... ...arızalı, sakat... işte ...acılar içinde kıvranıyor da olsan... Bir planı gereği seni öyle tutmak istiyor Allah. Yani varoluşu anlamsız hale getirme hakkı yok insanın. Evet. Yani, yani ben, Allah beni yarattı. Bu yaratışı istemiyorum deme hakkı yok. Hakkım yok. Evet. Bu ne yapıyor? Bizi çok büyük bir konuma oturtuyor bir defa. Evet. Buradan başlıyoruz bir defa. Yani madem ben gitme hakkım yok bu dünyadan, getiren istediği zaman beni geri götürecek. O zaman ben ciddi duruyorum burada. Bir de getirenin o zaman iradesini anlamak zorunluluğunda Yani intiharda suç ne zaten? Yaşatmak isteyen Allah'a karşı baş kaldırır. Baş kaldırır. Evet. Baş kaldırır. Bir bu. İki. Allahu Teala. Benim Şeyin bir sözü var da hocam. Bu hani baş kaldırma e, tavrı var bir. İsyan eden adam. Lom revolte diye. Albert Camus'un bir kitabı var. Yani Allah'a yumruk sıkıyorsun. Beni niye yarattın Haşa vesaire Allah. diye. Haşa. O diyor ki burada tek çıkış yolu var. İntihar diyor. <gülüyor> evet. Yani intihar diyor. Yani çıkış mı o ayrı da. Yani beni yarattın o varlığı sana iade ediyorum. Bu işte isyan bu değil mi hocam? Ya yani aslında işte bu mantığı evet. kabul edemiyoruz. Edemiyoruz. edemiyoruz e, evet. Niye edemiyoruz? Çünkü Allahu Teala boş iş Yapmaz Yapma. diye iman evet, ediyoruz evet. biz. Boş iş yapmaz. Evet. Bu boş iş yapmayışı Allah'ın. Tırtıl böceğinden tutun, e, gübre böceğine varıncaya kadar, ağrı dağındaki bir çakıl taşından, okyanustaki bir dalgaya varıncaya kadar, her yerde geçerli. Evet. Allah hangi işi yaptı da onu boş ve gereksiz yaptı haşa. Bütün varlık evet. anlamlı, biz ne kadar anlarsa... Bu varlığın en mükerremi insan evet. Bu insanı Allah engelli de yaratsa Ve da güzel de yaratsa nasıl yaratırsa yaratsın, yaratma kudretini o tecelli ettirdiği için o yarattığı için hiç kimse kendisini basit göremez. Evet. Çünkü benim ben aşası olarak kendimi basit görmem, Beni yaratanı basit görmektir. Yarat, bu bir humanist düşünce ya da insanın tanrılaşması gibi haşa bir çılgınlık değil. Ama ben kulu olarak Allah'ın onu yansıtıyorum. Binaenaleyh ben yeryüzünde Allah'ın iradesi için varım. Beni istedi. Ebu Lehebi de istemişti. Ebu Cehil'i de istemişti. Onları bir konumda var etti. Onlar imtihanı kaybettiler. Oradaki imtihan kaybı çizgisi nedir hocam? Yani Ebu Cehil Allah var etti onu. Ne oldu da Allah'ın var ediş gayesinin öbür tarafına düştü? Hazreti Ebu Bekir neyi kazandı? Yani Ebu Bekir o... radıyallahu peygamberin kucağında yarattı. Burada kalıp kalmayacağını aşağı düşüp düşmeyeceğini öztü Allah kaldı Ebu Bekir evet. radıyallahu anh. Ebu Lehebi de şeytanın kucağında yarattı. Git peygamberin kucağına dedi gidemedi. Evet. Biz zannediyoruz ki Ebu Bekir'e şans vurdu. Peygamberin kucağında yaratıldı. E İbrahim Aleyhisselam'a da şans vurmuştu. Niye değerlendiremedi onu? Evet. Yani aslında Allahu Teala'nın peygamberin kucağında ile Aleyhisselam. E şeytanın kucağında yaratması arasında imtihan olarak hiçbir fark yok. Biz hep Ebu Lehebi şanssız. Ebu Bekir Radıyullahını da şanslı zannediyoruz. Bir idrak süreci işliyor. Yani yaratılış mantığını anlayıp Anlama. anlayamaması şey ile idrak, ilgili. Idrak Ebu, Leheb, Ebu Leheb anlayamadı bataklıkta kaldı. Evet. Ebu Bekir anladı korkunç bir tutunmayla tutun. Hazreti e. İbrahim'in babası bataklıkta kaldı. Kaldı. Hazreti Nuh'un oğlu ters taraftan Bank kaldı. kaldı. Evet. Yani bu meseleyi biz ya yani bir kere orada düştü zavallı mantığıyla zannediyoruz öyle değil. Herkes imtihan oluyor hatta ve hatta Kur'an-ı Kerim mesela analarımıza Ayşe analarımıza ne diyor? Siz aman dikkat edin sizin imtihanınız herkes gibi değil diyor. Evet. Çok imkan gördünüz siz peygamber evet, gördünüz. Evet. Eğer bir yanlış yaparsanız başkasının iki kat ceza çekersiniz diyor. Mesela Allah muhafaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından biri ayağa kaysaydı. Maazallah Ebu Leheb'in iki katı ceza görecekti Allah'tan evet. Demek ki daha riskli bir şey daha bu riskli. Daha riskli bir şey Yani bu nimetten dolayı ölmekle Açlıktan dolayı ölmek gibi bir şey bu Hocam bir de sanki bu yazı Bir ileri merhaleyi ifade ediyor bize Yani bir e, Yaratılıştaki fa, Şeyi idrak etmek var Bir de yani Zaten ümmetin içindesin Belli bir idrak seviyesini aşmışsın ama o süreç içerisinde kendi anlamını küçük görüyorsun, düşük görüyorsun, kaybediyorsun, zaman zaman unutuyorsun. Zannediyorum bu yazı biraz bunu şey yapıyor değil mi? Yani yani sen mesela mümin bir annesin ama anneliğin sana yüklediği sorumluluğun yeterince idrakinde misin? Mesela. İtirazım şuna hocam, bir itiraz söz konusu. A kadın evlendi. Evet. Çocuğu oldu, çocuğu büyüdü, onu da evlendirdi, torunları oldu, 83 yaşında da öldü. Evet. Film bitti zannediliyorsa kendini küçük görüyorsun. Hı hı. Kendini küçük görüyorsun. Medyende Musa aleyhisselam evlendi. O hani iki Medyenli kızdan biriyle hı hı. evlendi. Evet. O evliliğin üzerinden asırlar geçtikten sonra hocam İmran ailesinden kadın Meryem'i doğurdu. Meryem İsa Aleyhisselam'ı doğurdu. İsa Aleyhisselam milyarlarca insanın iman test evet. konusu oldu. Medyen'de o kadın nerede başladı? Musa Aleyhisselam'la evlendi o kadıncağız. 100 sene diyelim Aleyhisselam serilerle yaşadılar. Öldü bitti dediğimiz film bitti zannettiğimiz Bitmiyor. zaman evet. kıyamet kopuyor. Hava annemiz vefat ettiğinde film bitti mi hocam? Yoksa asıl film o vefat edince mi başladı? Yani herkes bir tohum da atıyor. Ve işin garibi benim 200 sene sonra mı Allah'tan başkası bilmiyor. Ben sabah namazlarındaki duam Ya Rabbi ben mezarda 200 sene sonra tozum kemiğin bile kalmadığı bir zamanda bu yeryüzünü iman nuruyla aydınlatacak e, torunların yedinci dedesi yap beni 12. Evet. dedesi yap Vahhitlere önder Önder yap ya, yani evet. soyumuz bizim evet. şu andaki gayretlerimizin sonucu olacak evet, evet. bugün benim hanım kardeşim teyzem bacım hele bir tesbihatımı yapayım, namazımı kılayım, bitireyim, imana gideyim, mezara bir konayım. Çocuklar kendi işlerine bakar. Hocalara derse gider onlar zannediyorsa çok büyük bir yatırımı heba ediyor. Halbuki bugün bir hacı nenemiz, bir beyefendi abimiz 2000 sene sonra insanlık yaşıyorsa milyarlar benim soyumdan gelip imanla yaşıyorlar diye yatırıma müsait bir potansiyeldir. Bu siz ben herhangi bir hanım kardeşimiz hiçbirimiz bundan istisna değiliz çünkü kaderi bilmiyoruz. Kaderi bilmiyoruz. Mekke'de putlara hizmet eden e, Abdulmuttalip efendimizin dedesi kimin dedesi olduğunu bildi mi bu dünyada? Evet bilemedi. Ya yani vefat etti çünkü. Ee, Onun babası yani hadi diyelim o efendimizi gördü çocukken de bu yüzün nurlu bu çocuğun dedi evet. hayali bir şey çizdi diyelim. Onun babası. Evet. Ne hamile olduğunu dünya, soyunu neye hamile olduğunu bilemeden gittiler. Bir de biz kendi babası Abdülmuttalip ki? durumunda da değiliz üstelik. Biz iman yüklüyüz Elhamdülillah evet. ve Allah'ın vaadine iman ediyoruz. Neden ben bu toprakların tamamını imanla donatacak bir çocuğun dedesi olmayayım? Çok büyük önemli bir şey. Bunu hayal etmem suç mu bir defa benim? Yani böyle bir hayal kurmak günah mı? kaldığı yani suçluluğu günahlığı değil de yani onu gündemimize almada sorunumuz hayır, var. Diyelim ki yanlış bir şey olur da böyle şeyler abuk subuk bunları evet. niye düşüneyim diyorum. Evet. Üstelik bu benim faziletimi gösteriyor. Tabii. Bu benim hayalimi, arzumu, fiili dualarımı gösteriyor. Ben sabah namazında elimi açıp dua ederken, yatmadan önce dua ederken bu böyle bir duayı söylemesem bile gözümü yaşarttığı zaman bu arzum benim bu bir, bir duadır. Bu benim hakkım. Böyle olmamı Allah istiyor. Beni müttakilere imam yap yarabbi diyor. Müttakilere. müttakilere evet. Yani böyle sıradan Müslüman'a da değil. Evet. Müttakilerin imam nasıl ben imam olurum? Yani? Ben öldükten sonra parti mi kuracağım adıma? Yok. Yani ben önden gideceğim. Peşimden neslim gelecek. Hocaysam talebelerim gidecek ben mesela niye 20 tane talebeye Kur'an-ı Kerim okutup sonra emeklilik hayal edeyim? Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar taşınacak. İşte 500 hoca bu asırdaki halkayı oluşturacak. Niye bir tanesi ben olmayayım? Benim aktarımımla kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim gidiyor olma yani ana şebekeden gelen suyu dağıtan borulardan biri olurum ben. Evet. Bu çok fazla evimizin içine daralmış. Yaşadığımız hayatla sınırlandırılmış anlayışa karşı bir isyan bu ifade. Evet. Ben küçük değilim. Evet. Tohumum çünkü. Evet. İnsanın tohumuyum ben. Anne olduğum, baba olduğum zaman bir tohumum. Öğretmen, muallim olduğum zaman bir tohumum. İmam olduğum zaman bir tohumum. Bir hatıra anlatayım hocam. E, Trabzon'un bir ilçesinde e, bir ziyarete gidecektik. Or şehirde biz şehir merkezinde bir arkadaş karşıladı ben de sizinle geleyim dedi benimle dolaşmak istedi derken bir köye gittik köyün sınırına girince bizim bu bize Trabzon'dan katılan arkadaşı kriz tuttu ben de havale falan geçiriyor zannettim neyse teskin ettik ne oldu filan biz köye gittik oturduk o böyle ben dinleneyim arkadaşlar dedi. Siz bu ürün dedi, biz bir ziyaret yapacaktık, giyde geçtik, o katılmadı bize. Ben de rahatsız diye dokunmadık. Zaten bizimle ilgisi yok, tanıdığımız biri. Dönerken dedim ki, canım kardeşimim sen hasta mısın? dedim. Seni doktora götürüyorum. Yo gördüğünüz gibi rahatladım dedi. Hayır olsun dedim. Bir kriz bir şey mi geçirdiniz? ...e Açmasak bu konuyu dedi. Bu sefer biz merak ettik yani niye açmıyor? <gülüyor> Öyle demese belki ilgilenmeyecektik. Dedi ki tam 39 senedir namaz kılıyorum dedi. Benim annem babamın namazla, imanla ilgisi yoktu dedi. Biz o gittiğiniz köyde benim dayım otururdu dedi. Tesadüfen bir gün dayımı ziyarete gittiğimizde o köyde ücretle tutulmuş devlet memuru olmayan bir imam benim saçımı okşadı. 12 yaşında bir çocuktum. Beni camiye götürdü, ilk abdesti aldırdı, namaz kıldırdı. Benim Allah içime bir duygu verdi. Ben o günden beri namaz kılıyorum. ...o köyün ismini andıkça da... E, ...ben ağlamaktan başka bir çare bulamıyorum... ...çünkü o imama dua etmekten yoruldum dedi... ...kim olduğunu, nerede yaşadığını da bilmiyorum dedi... O, ...o imam ölüp gitmiş herhalde... ...ben dedi o günden beri... ...o imam kimse artık... ...onun heyecanıyla bu dünyada varım dedi... ...hatta dedi çok önemli... ...Allah'a şöyle dua ettim ya Rabbi... ...kabahatse affet bu kabahatimi ama... ...ben cennete girersem ilk defa beni imamla buluştur... ...bir ellerini öpeceğim dedim evet, Tam evet. köylüce ama... Evet, ...bu sefer ama. ben duygulandım hocam. Evet. Ben du o imam efendi yaşıyor işte hocam. Evet. O imam küçük değil, değil büyüdü. Evet, evet Yani o adam ölüp ölmediğini bilmiyor. Çünkü ücretle tutulmuş bir imam olduğu için... ...bizim Karadeniz'de o dönemlerde 1970'lere kadar yaygındı bu imamları... Birileri işte mısır karşılığında ücreti mısırdan verilmek üzere, fındıktan evet. verilmek üzere tutuyordu. Bu gidip bulması mümkün değil onu. Annesi babasından namaz görmemiş. Tesadüfen caminin önünde oynarken buna imam efendi alaka göstermiş. Bu adam 39 senedir, bu dediğimde 5-6 sene oluyor zaten. 39 senedir namaz kılıyor. Şu duasına bak hocam yani cennete girer girmez beni o imamla evet, diyor. Evet. Bu çok hoş bir şey hocam. Bu imam büyük bir imam işte. Evet, evet. Bu anne olduğu zaman da büyük bir anne bu. Eğer o imam efendi kendini küçük gören biri olsaydı bu köyün çocuğu değil zaten bana ne deyip ilgilenmeyecekti onunla. Evet. İmamın niyeti yüzde yüz böyle değildi şüphesiz. Ya, bu çocuğa abdest öğreteyim dedi. Tohum tuttu. Koca bir Çınar oldu. Bu her anne için geçerli. Evet. Her baba için geçerli. Her siyasetçi için geçerli. Her belediyeci için geçerli. Her muhtar için geçerli. Her ev reisi için geçerli hocam. Ya kendimizi emekliliğe kadar daraltacağız. İşte ölüp gidiyorum yaşlandık diye bakacağız. Evet. Yani köhne bir bakış tarzı bu. Ya da kendimizi kainata açacağız. Asırlar sonrasını planlayacağız. Hatta bu birileri için... ...tiyatro konusu olacak, bizimki uçtu... Yasır asır sonrasının planlarını yapıyor... ...deyecek, biz bunun da hesabını... ...kıyamet günü göreceğiz, yani... ...sen komik görüyordun beni ama bak... ...evet çocuklarımdan biri böyle olmadı... ...bu niyetin sahibi olarak... ...dirildim ama ben... ...bunu özellikle evlilikte... ...istiyoruz biz, evliliklerimizi... ...bu şekilde görelim, ya Rabbi... mu sana... ...şeriatına hizmet edecek... ...secde edeceklerin... E, zemini yap olmadı mesela çocuğum yaratılmadı değil evet. mi olabilir ama mi? niyetiniz ben öldüm trafik kazasında ikinci gün e, daha hiç hamile kalan olmadı evde öldüm gittim e, Allah niyetlere göre yaratıyor müminin niyeti amelinden değerli evet. çünkü ne amellerimiz var ki hesabını ödeyemeyeceğiz kıyamet günü vebal olacak bizim için ne niyetlerimiz var ki hiç yapamadık onları ama Allah samimiyetimizi gördüğü için e, çok büyük sevaplar kazanacağız bundan İbadette büyük düşünelim. Benim namazımı allah Teala peygamberin Miraç'tan gelirken kıldığı namazın yanına koyar herhalde. Heyecan bu hocam. Böyle bir namazda dünya düşünmez insan. Böyle bir namazda çok sevsecdelik işte çıkmaz. Kur'an okurken ben Allah ile konuşuyorum. Evet e, camideki imam efendi gibi okuyamıyorum. Filan hafız efendi gibi okuyamıyorum ama bu kadar dönüyor dilim. Büyük düşünüyorum. Kur'an gibi büyük düşünüyorum. Yani biz kim Kur'an okumak kim? Mesela çok enteresan bir örnek. E, Birisini görüşüyorsunuz dua edin bize diyorsun. Biz kim dua kim diyor. İnnallâhu minnallirracim. Bir kişidir bu cümleyi söylemesi hakkı olan Firavun allah Teala ona ne buyurdu? Şimdi mi buldun dua etme evet. zamanı yani şimdi mi? Şimdi mi? Şimdi dedi. mi tevbe edeceksin. Onun dışında hangimizin duası velev e, dün şarap içmiş birisi olsun? Bir baba dün şarap içti diye bugün oğluna bedduası tutmuyor mu? Veya evet. duası tutmuyor mu? Hangi anne anneliğini kaybetmiş olacak ki çocuğuna duası makbul olmasın? Yani salihattan bir kadın olmak şart değil ki Çocuğuna duamı makbul olsun diye E dualaşalım dediğimizde Biz kim biz kim Bu işte şeytan taktiği Ne demek sen kim ya Allah'ın kulu Müslüman Ahiretten imanı olan Cehenneme girmek istemeyen Peygamber seven birisin sen ya. Hatta Medine'de hocam Çok eski bir konuşmalarımızda bunu konuşmuştuk Medine'de ...sahabeden biri gaflete düşüyor... ...şarap içiyor... ...şarap içiyor... Ee, ...sahab-ı kiram onu mescide getiriyorlar... ...tartaklıyorlar bu arada... ...yani bu bir ceza türünden değil de... ...deli herif peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...yaşadığı bir şehirde bu yapılır mı gibi... ...o da ne vuruyorsunuz filan... ...itiraz Social ediyor... ...sosyal kontrol... <gülüyor> İslam bu hocam... Evet. ...yani sen nasıl rahat bırakarsın insanları... ...efendim sallallahu aleyhi ve sellem hocam... Şurada bütün anne ve babalar çocuğu şu işi yaptı bu işi yaptı diye umudu kırılanlar kendisini küçük gören hepimiz için geçerli bir cümlesi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ne hakaret ediyorsunuz adama o beni sever bilmiyor musunuz? Ya, o peygamberi seviyor. Evet. Ya hocam şimdi ben ne kadar hanımefendi görüyorum mesela bir sebeple soru sormaya geliyorlar. Efendimizle ilgili bir şey konuşurken kadıncağızın boynu bükülüyor. Sevgi evet. onu gözleşine itiyor. E bu kadın filan hatayı işledi diye dua hakkından mahrumiyeti mi var bunun? Küçük görme hastalığı bu. Başkasını küçük görmekte suç, kibir bu çünkü. Kibir evet. Kendimi küçük görmekte suç, zillet bu çünkü. Mümin zelil olmaz. Allah ile beraberiz. Biz Allah'ta evet kendimi büyük görüp sanal alemde kendime cennet çizecek halim yok ama cenneti aday göreceğim kendimi. Ya kendi anlamını ben onu şey yapıyorum. Yani öncelikle insan kendi anlamını kavraması lazım. Ya ben Allah nezdinde yani Allah beni niye var etti? diyor Evet. Ya evet. onu onu kavramak yani asıl önemli olan o ve ona iman ettikten sonra da farklı bir misyon başlıyor sanki hocam. Yani ümmeti İnşa etme misyonu Orada bir yapı taşı oluyorsun Aynen değil öyle aynen. Yani kendini devre dışı bıraktığında Adeta ümmetin bir yapı taşını Devre dışı bırakmış oluyorsun Bu yani. ümmet kaç kişi ise Evet O kadar bir duvarız biz Evet Bir tuğla eksikse bundan Evet tu, du, Duvar tam duvar değil ya Kendini mahvetme Kendimizi ee, harcama hakkımızın hakkımız yok. olmadığına evet. inanmamız gerekiyor evet. Biz kendimizi harcayamayız. Evet. Böyle bir hakkımız yok. Çünkü biz bizim değiliz. O intihar örneğinden verdiğimiz evet, evet. gibi. Biz Allah'ınız. İnna lillahi i̇nna lillah. inna evet. ve inna Evet. Yani biz kendimizin değiliz ya. Evet. Allah'a aitiz. Bu birinci nokta. İkinci noktamız bu özellikle vurgulamak istediğimiz çocuklarımızı hor göremeyiz. Evet. Bundan alim olmaz diyemeyiz. Bir defa alimlik şart değil ki iyi Müslümanlık evet. için. İyi mümin, iyi insan mücadelesinde her çocuk adaydır. Bunda belgem ne benim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Her çocuk fıtrat, üzere, fıtrat doğar. üzere doğar. Ne demek fıtrat üzere doğar? O bahsettiğimiz kalitede doğar evet. her çocuk. Suçu kime yıkıyor Efendimiz? Anne, Babası, babayla. annesi onu Yahudi mantığına, Hristiyan mantığına, Mecivsi mantığına kaydırır buyuruyor. Buradaki ilk kayış işte. Ya, abisi daha üç yaşında Kur'an'ı okumuştu. Bu beş yaşına geldi hala okumuyor. Dedirtiyor ya şeytan. Yani. O gün bizi bitiriyor işte. Kısa devre yapıyor. Yani şarj et, böyle dolacağımız, şarj olacağımız yerde kısa devre edip pilimizi bitiriyor şeytan. Çocuklarımızı... Biz ölünceye kadar ya da onlar ölünceye kadar umut deposuyla karşılayacağız. Bu çocuktan adam olmaz. Ne demek ki o zaman Ömer radıyallahu anh'dan adam olmaz denseydi bugün Ömersiz kalacaktı. Peygamber öldürmeye giden adam Ömer sıradan bir değil. Kaç yaşına kadar? Hocam? Otuz. Otuz. 30 yaşına kadar 30 adeta ama. boş yaşamış. Bir, bir ne boşu ya peygamber katili olarak. Yani, değil ya. mi yani böyle bir gelmiş bir adamın içinde. Ebu Bekir'i, Ali'yi, Sa'd bin bir Vakkas'ı böyle 15-20 sahabeyi çıkaralım hocam. Bunların tamamı bu Muhammed ne diyor diyen adamlardı. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu. Ama ne oldu sonra? Göklerdeki yıldızlarla yarıştılar ya. Göklerdeki evet. milyonlarca yıldızı gösterip... ...efendimiz benim hasabım da böyledir diyor. Yani Resulullah Efendimiz onların içindeki... ...cevheri gördü değil mi hocam? Yani... Hepsine sarıldı. Evet. Hepsine sarıldı hocam. Ebu Cehil için dua etmedim Allah'ım bu adamı da bana... ...ya Ömer'i ee, ya bunu bana ver evet, demedim ya. İki Ömer'den birini. Yani bu, bu büyük bir şey hocam. Kaldı ki... Büyük oranda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüyordu o, o, o feraset. Efendimizin feraseti yani kimin ne olacağını tabii, görüyordu tabii. Efendimiz. Ama bunu hiç dillendirmedi. Evet. Dillendirmediğinin belgesi münafıklar. Evet. Münafıkları biliyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cehennem evet. kütüğü olduklarını biliyordu. Cehennemin en alt tabakasında yanacaklarını da biliyordu. Ama bunu hiç dillendirmedi böyle bir politika yerleşmesin ümmetin içine diye. O zaman yani camide işte namazda gülen birisi munafıktır diye Biz kimseyi camiye sokmayacaktık o zaman Hayır evlatlarımız hiçbir şekilde gözümüzden değer kaybetmiş düşmüş olmayacaklar Ne akademik puanları ne de Kur'an kursuna gönderdik 3 gün derse gitmedi Evde yaramazlık yaptı İşte teyzesinin çantasından bilezik çaldı cüzdanından para çaldı Tamam bunlar kabahat bu kabahatlerin bir cezası olur. Ayrı bir mesele. Defterden silmek yok. Peki bunu diğer e, ümmetin diğer unsurlarına yönelik... De... geliyor. Anne babayı bitirelim. <gülüyor> evet. Bundan sonra benim ikinci e, bu sözüme muhatap öğretmen olan kardeşlerim. Evet. İmam efendi kardeşlerim. İmam ve öğretmenler çok önemli hocam. Karşısındakiler... Hangi rolleriyle hocam? Annelik rolüyle. Evet. Her öğretmen bir annedir hocam. Evet. Anne süt emziliyor. İnsan emaneti evet. evet. Annenin kucağına konuyor, onun önüne konuyor. Evet. Öğretmen annedir. Evet. Anne şefkatiyle, anne alakasıyla çocuğa bakacak. Ve bugün mesela hocam siyasetten, iş adamlarından onlarca isim şurada sayabiliriz. Böyle uygun olsa okulda karnesi bir yırtık pırtık insanlar. Doğru. Bugün dünyaya hükümranlar. Evet. Eğer onların işte karnelerinde filan ders zayıf geldi diye e, mesela Üstümü adam üstü, üstü çizilseydi çizmiştir de babaları zaten. Tabii, Çizdi tabii. de kaderi olmaz demişti. Şimdi ağlıyordur babalara evet, Utanıyorlar. Evet, Öğretmenleri evet. şimdi forsa atıyodur filanca başkan, filanca fabrikatör bizim o talebemizdi filan evet. gibi e, işte o sıfırcıydı da onun için e, şöyleydi gibi öğretmeni itham eden Talebeyi itameden eden anlayışlar sonra zirveye çıkınca bir yere oturunca e, iç utangaçlık yaşıyorlar hep. Evet. Bu sebeple öğretmen öğrenci elinden çekip gidinceye kadar onu dünyanın varlık sebebi görecek. İmam efendi camiye gelen ve gelmeyen mıntıkasında kim varsa allah Teala onu sebep gönderdi de ...hidayetine vesile olacak... ...sabahlara kadar teheccüd kılacak biri olarak onu görecek. Veyahut da haramdan kurtarmaya aday görecek. Ve bu görüş... ...20 sene, 30 sene... ...100 sene, 250 sene... ...400 sene, 800, 900... ...950 sene devam edecek. Niye Allahu Teala... ısrarla Kur'an-ı Kerim'de... ...950 rakamını veriyor? Aslında o kadar insan yaşamıyor. Efendim zamanında da 100 seneden fazla yaşanmıyordu... ...umumiyet itibariyle... Rakam 950 seneye kadar dayansın diye. Evet Nuh Aleyhisselam o kadar yaşadı. Biz yaşamıyoruz ama evet. demek ki sabrımız 950 senelik olacak. İmamda müezzinde mesela müezzin ben 10 senedir ezan okuyorum kimse gelmedi camiye diyor. Belki bu sabah okuduğum bir ezan 3 tane delikanlı kalbine kaldı. ulaşır. Evet. Sana ne? Kalpler Allah'ın evet, elinde. Evet. Sana sadece mikrofonun önüne geç ezan oku dendi. Her ezanı Bugün Bilal Habeşi'nin Kabe'nin üstüne çıkıp okuduğu ezan heyecanıyla oku bir de kim? Yani Her ezanı birisinin kalbine ulaşacak hassasiyetiyle okursanız... Tabii oru, bir tür dua ile okursanız değil mi hocam? Yani, makamın olmasa da o ses o, ulaşıyor, ulaşıyor zaman. Değil mi yani? Öbür türlü tegannin ulaşıyor. Evet. Müzik gibi bir şey ulaştırıyorsun insanlara. O yani da getirmiyor. Mesela bir öğretmen... Ya bu çocuk yarın ümmetin şu yarasını saracak diye bakarsa Hı? o çocuğa bakışı ve ona vereceği emek de farklı olur. Değil mi hocam? Yani? Hocam e, Anadolu'da bir yere gittim Ramazani Şerif'te e, 12 yaşındı veya 13 yaşlarında bir çocuk getirdiler bana. Herhalde 13 yaşında vardı. İşte elimi öpmeye çalıştı filan. Nasılsın? İyi misin? Dedi. Derken bir güzel e, espri oldu. Şimdi ben yani kendimden örnek vermem çok doğru değil ama yaşadım, duygulandım bundan. E dedi ki Nurat'ın amca dedi. Sen şimdi dedi e, hep konuşmalarını annem dinlerken ben de dinliyorum dedi. E, diyorsun ki dedi çocuklar ümmetimizin halifesi olacak diyorsun. Şimdi hmm. ben karar verdim halife olacağım da ama. Orhan amca ben teknolojiyi çok seviyorum. <gülüyor> Teknolojik halife olsam olmaz mı dedi. <gülüyor> <gülüyor> Hocam ne kadar mutlu oldum. Evet, i̇ftar güzel. edecektik. Yani herkes iftar etti. Ben o çocuğa takıldım. <gülüyor> Teknolojik evet. halife olsam olmaz mı dedi. Oğlum dedim ben öyle halife istiyordum zaten dedim. <gülüyor> hem teknoloji bilsin... ...hem halifemiz olsun dedim. Ben seni çok arıyordum dedim. Tamam seni İstanbul'a davet ettim. Evet. İstanbul'a davet ettim. Şimdi... ...teknolojik halife olsun... ...yani... Evet, evet. ...sosyal halife olsun... ...demek ki benim İstanbul'da... ...işte Erkam Radyo'da yaptığım bir konuşma... ...Anadolu'da o çocuğun kulağına gitmiş... Evet. ...bu gençler halife olacak sözümden etkilenmiş... ...buna inanmış çocuk evet, ...tamam... Evet. ...yani bu böyle olacak düşünmüş... ...elhamdülillah deriz hocam... ...Rabbimize şükürler olsun ya... ...bu sebeple üstadım... ...öğretmen... ...imam efendi gibi... Gönüllere hitap eden, kulaklara hitap edenler küçük görmeyecekler kendileri. On senedir küçük kaldım. Ya biz on sene için çalışmıyoruz. Yirmi sene için çok çalışmıyoruz. çok yüksek bir şuur hali hocam. Yani bir insana mesela size emanet edilen evlada ya da e, öğrencinize e, böyle geleceği inşa edecek bir e, eleman gibi bakmak. Yani Ama hocalık bu. Evet. İmamlık bu. Öğretmenlik bu hocam. Öbür türlü e, bilgisayar şimdi, her şeyi öğretiyor Bu zaten. ayet hani kendini neredeyse kahredeceksin. değil mi? Nefseke. Peygamber Resul politikası. E, yani değil mi? insana nasıl yoğunlaşıyor ki demek ki değil mi? Bir insana Resulullah Efendimiz. Yani Efendimiz öyle olmasaydı 2-3 e, ay sonra Hira'ya tekrar geri dönüp <gülüyor> ibadetimi yapayım derdi o zaman evet. öyle yapmadı ama. Yani evet. onun varisleri hiç yapmamalı. Üçüncü bir noktamız hocam. Evet. Özellikle sıralamayı yani ailede anne babadan ikinci sıraya evet, öğretmen, evet, öğretmenin anne görüyoruz. İmam gibi kulağa hitap eden eğitim yüklenmiş. Çünkü i̇mamı da biz öğretmen görüyoruz. Tabii. Yaşlıya küçüğe fark etmiyor. Üçüncü olarak da hocam hiçbirimiz sadakamızı küçük göremeyiz. Tepessüm sadakasından para sadakasına kadar veya bir ihtiyarın kolundan tutmaya kadar sadaka ne ediyorsa dinimiz Allah Teala Peygamberini buyuruyor siz küçük görmeyin ben büyütürüm onu diyor uut dağıtı kadar uut dağı küçük kadar yapar küçük görme yapan. eğilimi mi var insanlarda var tabi hocam adam cami yaptırmış tek başına sen de bir ampul götürmüşün camiye ne evet. kadar basit bir şey evet. Ya da adam 300 fakiri giydirmiş. Sen de bir çorap hediye etmişsin. Ya yani utanır insan bunu ya ayıp bir şey. Çorap veriyorsun sen. Evet. Işte hanıma Yani büyük ki, sadakalar yanında senin çorabın ne yani, kıymeti yani, olur işte ki? Bir tane bir yaptın. O da zaten tuzlu oldu. Millet onu yemedi. Adam pasta dağıtıyor. Evet. Böyle değil hocam. Böyle değil. Mesela bir insan 500 öğrenciye burs veriyor. Elhamdülillah Allah razı olsun. Bu büyük hakikaten. O zaten büyük görüyor kendini. Evet. Ama 500 önce burs veren e, 5000'e de vereceğim diye çalışacak ayrı. Bir insanda hanımına diyor ki ya biz kimseye burs verecek alemiz yok. Namaza gelen iki üniversiteli talep yok. haftada bir çorba yap onlara çorba vereyim diyor. Ya. Komik bir şey bir çorba bir lira bile değil. yani Öyle değil canım öyle şey olur mu? ...bir avuç buğdayını... efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...onlar bir avuç buğday verirler... ...sizin uğutluğa kadar altınınızdan kıymetli olur buyuruyor. Sadakamızı küçük göstererek... ...şeytan bize... ...deremizi kurutturuyor. Evet. Akarımız olsun... Bir, ...bir parmak kadar aksın zararı evet, yok. Evet. Dolayısıyla hiç kimse sadakasını... ...küçük görmemeli. Evet, bu, da bu, bu sadaka tebessümde olur. Evet. Parada olur. Nereye diyorsak sadaka... Dördüncü noktamız üstad ümmet görevlerinde siyasi belediyede vakıfta dernekte yani çünkü ben vakfı ve derneği de ümmete hizmet alanı, siyaset tabii, gibi bir şey tabii. görüyorum. Allah kullandıysa bizi bir yerde bu asla küçük değildir hocam. Ben orada yazınızda da ona soracaktım oraya siz zaten geldiniz Allah razı olsun yani sorumluluğu büyük olanın izi büyük olanın sorumluluğu da büyük Sorumluğu olur. Sorumluluğu da büyük. Evet. Yani şimdi siyasette bir yerde bulunan birisi e, yaptığı hizmetlerin ümmetin genel gidişatına yön verdiğini düşünecek. Bir türlü 5 senedir yapamadım. E, hala olmayacak gibi düşünmeyecek. En azından 5 sene deneyin yapılamayacağını gördük. O hatayı bir daha tekrar etmeyeceğiz düşünecek. Küçük bir dernek Mesela çevre temizlik derneği. Genelde biz Müslümanlar olarak bu tip şeylerle ilgilenmiyoruz da. Evet. Bu da Müslümanların işi. Tarik, yoldan çöp kaldırma diye Efendimiz imanın evet. şartlarından kaç şartından? 72 bölümünden biri imanın. Dolayısıyla biz süper çevreciyiz. Yani çevreci dernek kurmak da ibadet çeşitlerinden biri. Ağaç dikmek. O zaten yani o yeşil, evet. yeşile karşı hassasiyetimiz ayrı. Şimdi bunları basit görmeyiz biz hocam. Neden? Çünkü ben... ...bir tane incir ağacı diktim. Ee, biz öldükten sonra orada... ...büyüdü. Üç tane karga geldi... ...oradan yedi. Ya bunu Allah sadaka sayıyor. Ya. Hiçbir şey... ...bu kainatta Allah'ın... ...nazarında olduğu sürece... ...Allah için yapıldığı sürece küçük değil. Evet. Dolayısıyla siyasetçinin... ...kamu görevlisinin... ...vakıf ve dernekte... ...başkan, üye... ...vesaire yönetici veya personel görev alan hiç kimsenin kendisini basit görmemesi lazım. Küçük görmemesi lazım. Çünkü esasen ağrı dağını da yerinden kaldırsan bir çakılı da yerden kaldırsan bu kaldırma bize göre büyük ve küçük. Bunların hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğunu Allah kararlaştırıyor. Çünkü biz ahiret namına bunları söylüyoruz. Kendimizi küçük görmemeyi ahiret için söylüyoruz. Biz bir tür eşya götürdük deriz Allah'ın nazarında sıfırdır bu ihlas arızası vardır yanlış görmüştür öbürü işte bir tarhana çorbası bir çocuğa yedirir yetim bir çocuğa bir yetimin saçını okşar Allah Teala ona ağır dağı kadar sevap yazar biz burada hocam yani şimdi tabi bu yazı kimse küçük değil ...Altınoluk'taki oluktaki yazınızı konuşuyoruz siz bunu bir ihtiyaca binaen yazdınız. Yani Bil. bir her yazı, her konuşma bir ihtiyacı bina. Neyi yansıtıyor? Duygularımı yani, yansıtıyor. E, şimdi e, ne görüyorsunuz ki insanlara bunu söyleme ihtiyacı hissediyorsunuz? Bunu da bence yani bir problem görüyorsunuz ki yani küçük görme yani kendi konumunu. İhmal etme belki bilmiyorum Neyi görüyorsunuz ki Yani Yaptığın iş mesela sadakayı insanlar küçük görüyor mu Anneliği babalığı küçük görüyor mu Öğretmenliği küçük görüyor mu Yani devlette aldığı sorumluluğu ümmetin geleceği açısından yeterince yani Buradaki gördüğünüz ana gördüğünüz problem Gördüğünüz şey şu hocam evet. Şimdi bu büyük bir globalleşme var ya dünyada Evet, evet. Cep telefonumuzun haber akışına bir baktığımız zaman büyük fırtınalar devriliyor yani. Evet. Orada bu oluyor işte Suriye gidiyor, Irak gidiyor, Yemen gidiyor, Türkiye'de olaylar oldu filan. Burada oturup üç tane talebesine ezber yaptıran bir hafızlık hocası koca dünyada bizim sesimiz mi çıkar zannediyor. Evet. Halbuki onun belki okuttuğu bir sayfa Kur'an hürmetini Allah kainatı ayakta tutuyor bunu bilmiyor bu büyük okullar özelleştiği vesaire işte e, imtihan kazandı kazanamadı diye bakıyor anne baba biz bu çocuğu yetiştiremeyeceğiz diyor. Halbuki senin sabah namazında akıttığın iki damla gözyaşı o çocuğu allah Teala'nın insanlığın en iyisi yapacak kadar rahmetini celb edecek. Yani globalleşen dünyada Müslüman anne baba. Dünyada her iş büyük gözüküyor. Değer ben küçülüyorum zannediyor. Ben küçülüyorum ve ya yani ne olacak ben, böyle hal, bir ümitsizlik mi doğuyor? Acaba? Ciddi bir ümitsizlik doğuyor. Mesela Müslümanlar bir daha iktidar olup da bu dünyayı düzeltemezler diye bir anlayışa mahkum oluyor. Hı hı. Bu vakıfla makıfla olacak bir iş değil düşünülüyor. Evlensen ne olacak? Her taraf zina düşünüyor insanlar. Halbuki o dün... zamanda o ümitsizlikle. ...yani amelden kesiliyor... ...davranış yapmıyor... ...inanmadığı işi yapmaya başlıyor en evet. iyi ihtimalle... Evet. ...sadaka veriyor ama... ...vermiş olmak için... ...en canlı örnek vereyim hocam... ...sadakayı, fıtrayı ciddiye alanı gördün mü ya... ...sadakayı... ...19 evet. lira... ...19 evet. lira... ...bu 19 lira cennetin kapısını açar mı açma... ...mesela bu sene 19 liraydı fıtrayı... Evet, evet. ...hatta... Bir televizyon programında birisi baktım... ...yarı istihzalı ile 20 bile değil diyor... 19 diyor. diyor... Evet. ...çünkü alışmış kaba kaba global rakamlara alışmış... ...katrilyonlar, dirilyonlara alışmış... 19 lira... ...yahu sıfır onda bir kuruş bile olsa... ...Allah bununla cenneti açıyor veya açmıyor... ...dolayısıyla biz... ...ümmeti Muhammediz... ...o ümmetin içinde... ...müminleriz elhamdülillah... ...insanlık şerefiyle yaşıyoruz... Global dünyadan büyüküz biz. Ben global dünyadan büyüküm. Çünkü dünya benim zaten. Ben öldüm mü dünya global olsa ne olur? Büyük olsa ne olur? Küçük olsa ne olur? Dolayısıyla ben dünyanın büyümesine karşı kendimi küçültemem. Bin defa daha büyüse dünya, ben ruhumla, ailemle, sağlığımla, çevremle, camimle, medresemle, tekkemle ben benim. Dünya büyüdükçe benim uykum değişmedi. Yemek ihtiyacım değişmedi. Su ihtiyacım değişmedi. Bu mantıkla bakmamızı zorluyor haber bombardımanları. Mesela şöyle bir örnek de vereyim. İşte çok basit tatil yapacak yer var mı? Her yer turiste doldu. Ne alakası var ya? Bir dağ başına gideriz. Madem tatil yapacak bir yer yok yani... Tatil yaparken de umudu bitirme hakkımız yok. Şimdi her yere çıplaklık geldi, alkol geldi, bira geldi diye. Biz niye yaz günü şehrin ortasında tıkanıp kalıp çocuklarımızı on gün bir tatile götürmeyelim? Yani körelmeye gerek yok. Kendimizi tıkanmış hissetmeye gerek yok. Biz küçük değiliz. Global dünyadan daha büyük yani bir Yani küçük hakkım. diye algılanan şeye bakmayıp, adım atmak lazım. Söz söylemek ben, lazım. benden mesulüm. Tebessüm etmek lazım evet, gibi. Evet. Evet. Mesela İmam Efendi 15 senedir burada hutbe okuyorum. Bir Allah'ın kulu beni dinlemiyor diyemez. Diyemez. Kimin evet. ne zaman dinleyeceğini Allah karar verdi. 950 sene konuştun Aleyhisselam kimse dinlemedi onu. Evet. Oğlu da dinlemedi ama o kadar konuşmanın ücretini alacak kıyamet günü evet. karşılığını alacak. Evet. Allah razı olsun Ağabey. hocam. Teşekkür ederiz. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programında ben Deniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla kimse küçük değil başlıklı yazısı üzerine sohbet ettik Altınoluk dergisindeki. Evet bir mümin olarak yaptığımız hiçbir ameli küçümsememek lazım. Artısı eksisi yazılıyor bir yerlere Rabbimizin katında